İlyada. 12. kaset a yüzü sayfa 501'den devam. Bakalım acıyacak mı bana, saygı gösterecek mi? Silahsız gidersem böyle çırılçıplak. Bir kadın gibi öldürebilir beni o, böyle enine boyuna düşünmekte mi? Sırası mı bir kızla delikanlı gibi fiskos etmenin, bir kızla delikanlı gibi tatlı tatlı konuşmanın sırası mı? En iyisi tezelden paylaşmak kozumuzu, bakalım Olimpost'u kime bağışlar, ünü? Hektor böyle düşünüyordu olduğu yerde. Akile Usta gitgide yaklaşıyordu. Benziyordu tolgası sallanan Cenkçi, enyaliyorsa. Pelion'un diş budağından kargısı sallanıyordu sağ omuzunda. Gürül gürül yanan ateşin doğan güneşin ışınları gibi çevresini pırıl pırıl aydınlatıyordu tunçlar. Onu görünce bir titreme aldı Hektor'u. Korktu yüreği kalamadı olduğu yerde. ...kapıları arkada bırakıp başladı kaçmaya... ...Peleusoglu da hızlı ayaklarına güvendi... ...düştü arkasına... ...dağlarda bir çaylak kuşların en hızlısı... ...nasıl kolayca saldırırsa ürkek bir kumruya... Kumru sıvışıp kaçar. Çaylak keskin seslerle sıçraya sıçraya atılır üstüne. Can atar yakalamak için onu. Akile usta Hektor'a doğru tıpkı öyle uçar. Hektor da kaçar korkudan titriye titriye. Koşar Troya surlarının dibinde dizlerini var gücüyle. Geçerler gözetleme yerini yellerin dövdüğü incir ağacını... Surlardan uzaklaşır girerler büyük yola. Varırlar güzel güzel akan iki pınara. Burgaçlı skamandrosun iki kaynağı fışkırır orada. Birinden alıp bir su akar bir duman tüter üstünde. Tıpkı ateşten çıkan duman gibi. Öbüründen yaz ortasında bile buz gibi bir su akar. Kar gibi dolu gibi donmuş su gibi soğuk. Yunaklar vardır bu pınarların yakınında. Geniş güzel taştan yunaklar. Troyalıların karıları güzel kızları bir zamanlar. Parlak rubalarını yıkarlardı bu yunakların içinde. Barış günlerinde ata oğulları gelmeden önce... Pınar'ın önünden geçtiler koşa koşa. Bir kaçıyor öbürü arkadan kovalıyordu. Önde bir yiğit koşuyordu ama daha yiğit biri geliyordu arkadan var hızıyla. Bu yarış bir kurbanlık bir öküz derisi uğruna değildi. At sürücüsü Hektor'un canı uğrunaydı bu yarış. Çok yarış kazanmış tek tırnaklı atlar nasıl büyük bir hızla dönerlerse sınırı. Bir ölünün şerefine yapılır bu koşu. Büyüktür ödülü. Bir üç ayaktır ya da bir kadın. Hektorla Akile usta koşarak onlar gibi dolandı üç kere Seyirci olmuşlardı Tanrılar Tekmil. İlkin söze başladı insanların Tanrıların babası. Şu surların çevresinde ne görüyorum böyle? Görüyorum sevdiğim bir adamın kovalandığını. Sızlıyor Hector için sızım sızım yüreğim. Bana ne çok sığır budu yakmıştı o. Yakmıştı çok yarlı ida dağının doruklarında. Troya kalesinin üstünde yakmıştı. Şimdi ise tanrısal Akileus kovalıyor onu. Hızlı ayaklarıyla ilionun çevresinde, haydi düşünün bakalım tanrılar danışın, kurtaracak mıyız hektörü ölümden, yoksa bırakacak mıyız bu yiğitlikleriyle? Alp etsin onu Akileus Peleusoğlu. Gök gözlü tanrıça Atene karşılık verdi dedi ki, ne diyorsun kara bulutlu babam, ak yıldırımlı, kaderi çoktan belli ölümlü bir adamdır bu, kaçırmak mı istersin onu canlara kıyan ölümden? Yap yapacağına ama biz tanrılar onaylayamayız yaptığını. Bulutları devşiren Zeus karşılık verdi dedi ki, korkma kızım. Trigonezya konuşmadım açık yürekte. Yumuşak davranmak isterim ama gecikme bari yat düşündüğün gibi. Böyle dedi kışkırttı Atene'nin içinde yanan ateşi. Tanrıça bir sıçrayışta indi olimpos toruklarından aşağı. Hızlı Akileus kovalıyordu Hektor'u durmadan. Dağlarda bir köpek nasıl izlerse geyik yavrusunu... Onu iğninden kaldırmış kovalar dere tepe, geyik yavrusu sığınıp saklanır çalıların altına. İzini koklaya koklaya koşar köpek tabire, bulunca yedik direnir bırakmaz peşini. İşte Hektor da tıpkı onun gibi kaçamıyordu ayağa çabuk Peleosoğlu'nun gözünden. Yukarıda gider kendisini kargılarıyla belki korurlar diye ne zaman koşsa dardanos şehrinin kapılarına doğru sığmak istese sağlam duvarların altına Akileus davranıyordu ondan önce. Şehirden yana koşup yolunu kesiyordu Hector'un. Ovaya doğru sürüyordu onu düş gören bir adam kaçan birini nasıl kovalayamazsa kaçan nasıl kaçamaz kovalayan da yakalayamazsa Akileus sektora öyle yetişemiyordu. Hektor da kaçıp kurtulamıyordu Akileus'tan. Apollon ona son bir defa yaklaşmasaydı, güç katmasa, çiriklik katmasaydı dizlerine, Hektor nasıl kaçabilirdi ölüm tanrıçalarından? Bir ara Akileus işmah adamlarına bırakmadı, sınlar Hektor'a acı kargılarını. Biri onu vurunca ün kazanacaktı Akileus da ikinci gelecekti ün kazanmadan. Ama pınarlara, Yunaklara dördüncü gelişlerinde bir altın terazi kurdu baba tanrı. Acıklı ölümün iki tanrıçasını kodu kafelik bir bir Akileus'un kiydi bir at sürücüsü Ektor'un ki. Ortasında tuttu, kaldırdı teraziyi, ağır bastı Ektor'un kara günü. Kete düştü yuvarlandı Hades'e dek. Poymos Apollon bıraktı onu kaderine. Gök gözlü tanrıça Athena vardı Pelavus oğluna. Durdu yanında. Söyledi kanatlı sözler. Şanlı Akileus Zeus'un sevdiği. Umarım ikimiz akaların gemilerine büyük ün taşıyacağız şimdi. Tepeleyeceğiz savaşa susamış Ektoru. Kalkan taşıyan babamız Zeus'un yuvarlanıp ayaklarına istediğince çabalasın dursun okçu Apollon. Tepeleyeceğiz savaşa susamış Hector'u Artık kurtulamaz Hector elimizden Ama sen dur biraz soluk al Gidip kandıracağım ben onu Bak nasıl savaşacak seninle yüz yüze Aten böyle dedi Akileus söz dinledi Sevindi yürekten böylece durdu Yaslanmıştı Tunç temrendi kargısına Tanrıçada yürüdü tanrısal Hector'a doğru Bey Pobos Ah benzetmişti bedenini Yılmaz sesini durdu yanında Söyledi kanatlı sözler Hızlı Akileus fena sıkıştırıyor seni Aa! Priyamos'un şehri dolaylarında çelik ayaklarıyla, ''Gel birlikte koşalım, kayrı karşı koyalım, püskürtelim Elmonu. Tolgas'ı ışıldayan Ulu Hektor karşılık verdi, dedi ki, ''En sevgili kardeşim Deyfabos, sen benim Priyamos'la Hekabe'den doğan çocuklar arasında daha da çok değer veriyor sana görünüm bugün. Sen görünür görünmez beni gözlerinle, görür görmez yüreğin surlardan dışarı çıkartır seni.'' Oysa ötekiler surların içinde duruyor. Gök gözlü Atene bu sözlere dedi ki bir yandan anam bir yandan babam sırayla çok yalvardılar bana sarıldılar dizlerime. Arkadaşlarım da yalvardı dediler gitme kal. Hepsi korkudan tir, tir titriyordu ama yüreğim dağlanıyordu. Acı bir yasla haydi bir yürekle savaşalım ona karşı haydi esirgemeyelim kargılarımızı. Ya Akilaus öldürecek bizi götürecek kanlı soykalarımızı koca karındı gemilere ya da o alt olacak senin kargınla. Atenet böyle dedi düzenli yol gösterdi birbirine doğru yürüyüp geldiler karşı karşıya İlkin, tolgası ışıldayan Hektor dile geldi dedi ki artık kaçmam senden Pelavus oğlu deminki gibi tanrısal Priamos'un şehrini dolandım üç kere durup saldırışını beklemeye yüreğim varmadı ama şimdi buyuruyor sana karşı koymayı ya sen benim elime geçersin ya geçerim ben senin eline haydi tanrıları tanık tutalım atlaşmalarımıza Olamaz onlardan iyi tanık onlardan iyi bekçi Zeus bana zaferi verir de alırsam canını Dile gelmez saygısızlıklar göstermem sana Ünlü silahlarını soyar ölünü geri veririm akalara Sen de Akileus yap benim gibi Ayağı tez Akileus yan yana baktı dedi ki Hector düşmanım atlaşmadan söz açma bana Böyle şey olmaz insanla arslan arasında Nasıl uyuşamazsa kurtla kuzunun gönlü Durmadan kim beslerler birbirlerine Bizim de dostluk yapmamız atla sığmaz Birimiz düşüp kanıyla doyurmadan aresi, o her zorada dayanan savaşçıyı doyurmadan, ikimizin arasında anlaşma olmaz. Bütün yiğitini topla şimdi yüreğine, her zamandan çok sana şimdi gerek. Gözü pek bir kargıcı, bir savaşçı olmak. Sana şu anda artık kaçmakta yok. Pallas Aten'e alt edecek seni benim kargımla. Bana verdiğin tek acıları öde şimdi. Kudurmuş kargınla öldürdüğün dostlarımın acısını öde. Böyle dedi. Uzun gölgeli kargısını salladı attı. Öyle Hektor'da karşıdan görüp kargayı çömeldi. Tunç kargı tepesinden uçtu saplandı toprağa. Pallas Aten'e yakaladı kargıyı o saat. Hektor'dan gizli Achille olsa geri verdi. Hector şöyle dedi kusursuz Peleus oğluna Vuramadın tanrılara denk Akileus demek öğretmenindi Zeus'tan öğrenmedindi Zeus'tan ölüm saatini. Oysa sözler yalanlar dokumakta usta mı ustaymışsın Korkarım yitirir miydin sandın gücünü Kaçman bunu aklından çıkar saplayamazsın kargını sırtıma. İşte yürüyorum üstüne hızla dost doğru Tanrı izin verdiyse silahını göğsüme sapla Takın tunç kargımdan en iyisi haydi durma Adam atlı bir sokak değilsem ona etine. Savaş çok kolay olur Troyalılara sen ölürsen. Sensiz başımızda sensin başımızda en büyük bela. Böyle dedi. Uzun göğüllü kargasını salladı attı vurdu Pelopsolunu kalkanının göbeğinden. Ama kargı kalkandan çok uzağa tepti içerledi Hektor kargı elinden boşuna çıkmıştı. Şaşırıp çarpıldı olduğu yerde. Elinde başka diş budak kavgası yoktu. Ak palkanlı Deypobos'u çağırdı bağıra bağıra. Dedi bana uzun bir karga getir ama Depobosu kodunsa bul. Hector yüreğinde anladı olup biteni. Dedi ki eyvah demek tanrılar ölüme çağırıyor beni. Yiğit Depobosu ben yanımda sanıyordum aldattı beni Atene. Surların içindeymiş o artık uzakta değil kara ölüm. Ayağımın dibine geldi kaçamam ondan. Öteden beri bunu koruyorlardı demek. Zeus'la oğlu, okçu tanrı. Oysa eskiden beni nasıl korurlardı? Kaderim beni kız kıvrak bağladı işte. Gene de kıyasıya dövüşmek düşer bana. Bir yiğitlik göstereyim de öyle öleyim. Duysun gelecekteki insanlar bile. Böyle dedi çekti sivri kılıcını böğrüne asılı kocaman zorlu bir kılıçtı bu kendini toparlayıp atıldı öne yükseklerde uçan bir kartal nasıl kapmak için körpe bir kuzuyu ya da saklanan bir tavşanı inerse karanlık bulutlardan aşağı ovaya hepsi orada sivri kılıcını sallaya sallaya öyle atıldı. Akile usta saldırdı yüreği azgın bir güçle dolu göğsünü güzel işli kalkanıyla kapadığı parlak dört siperli tolgası vardı başında. Güzelim altın yereler sık sık dökülüyordu Hephaistos'un taktığı sorguçtan aşağı. Gecenin karanlığında yıldızlar arasında akşam yıldızı denen bir yıldız vardır. Hani yıldızların en parlağı en güzeli sahilinde sallanan sipsivri kargı öyle parlıyordu. Akileus bu kargıyla kötülük kuruyordu Hektor'a. Hesaplıyordu güzel etinin neresine en iyi gireceğini. Bütün gövdesi kaplıydı son Tunç silahlarla zorla öldürdüğü zaman patraklosu, ondan soyduğu güzel silahlardı bunlar. Bir tek yeri açık kalmıştı ekdorun. Köpücü kemiğinin omuzu boydan ayırdığı yer, boyundan. Adamın çok kolay canı alınırdı oradan. Ateşli bir saldırışla sapladı kargıyı oraya. Temren dost doğru girdi yumuşak boğazdan içeri, ama ağır Tunç kargı. Yaramadı gütla. Hektor bir iki sözle karşılık verebildi düşmanına yuvarlandı toza toprağa. Tanrısal Akilos övündü. Soyarken sen Patraklos'un silahlarını Hektor diyorsun. Belki ucuz kurtulurum. Uzaktın benden aldırış etmiyordum budala. Ama uzakta koca karınlı gemilerin yanında Patraklos daha yiğit bir koruyucu bırakmıştı. Beni bırakmıştı senin dizlerini yere getiren beni. Seni kuşlar köpekler didik didik edecek hiç acımadan. Oysa akalar ölü töreni yapacaklar ona. Tolgası ışıllayan hektor bitkin bir sesle dedi ki yalvarırım canın dizlerin anam baban adına. Aka gemilerinin yanında köpeklere bırakma beni. Yığınla tunç al altın al babamla ulu anam armağanlar versin sana. Ama sen de onlara geri ver mi? Ateş payımı alayım kadın erkek Turalılardan. Ayatiz Akileus yan yan baktı dedi ki dizlerime sarılma köpek yalvarma bana anam baban adına gönlüm yüreğim kışkırtıyor beni diyor şunun etini parçalar çiğ çiğ ye senin bana bu yaptıklarından sonra kimse uzaklaştıramaz başından köpekleri getirseler bana kurtulmalığının on katını yirmi katını tartsalar şurada daha çok veririz deseler darlına sol altın ''Kosa teraziye seni ağırlığınca döşeğine yatırıp ağlamayacak sana seni doğuran.'' ''Köpekler kuşlar yiyecek bütün bedenini.'' Tolga'sı ışıldayan Hektor Can verirken dedi ki ''Senin ne olduğun yüzünden belli. Demirden bir yürek var göğsünde.'' Ama uyanık ol. Uramadıysan Tanrı lanetine, yiğit de olsan Parisli Apollon bugün seni öldürecekler Batı kapılarının önünde. Söyler söyleme Hector bu sözleri, her şeye son veren ölüm kapladı bedenini, uçtu canı gövdesinden yollandı hedeşe. Gücünden gençliğinden koptu kaderini ağlıya ağlıya. Hector ölmüştü bile akile o söylerken şu sözleri. ''Sen öl, ben de boyun eğirim kaderime.'' Ömrüme son verince Zeus'la öbür ölümsüzler. Böyle dedi, Tunç kargıyı ölünün gövdesinden çıkardı, bıraktı onu bir köşeye, sonra da omuzlarından soydu kambır silahları. Aka oğulları koşuşup geldiler, şaşırdılar Hector'un güzelliğine, boyuna bosuna. Kim geliyorsa gitmiyordu vurmadan ona. Her biri şöyle diyordu bakıp yanındakine, ''Bak daha yumuşak değil mi şuna bak, Yemileri yakan Hector nerede bu nerede?'' Böyle dediler. Hepsi yaklaştı vurdu ölüyü. Ayaltes, Akileus, soyda ölüyü durdu akaların arasında söyledi kanatlı sözler. Arkadaşlar Argosluların önderleri, komutanları bütün düşmanlarımızdan çoktu bu adamın kötülüğü. Tanrılar madem bu adamı alt etmeyi nasip ettiler bana, haydi gidelim silahlarımızla bir dolanalım şehri. Anlayalım bakalım Troyalıların niyetini. Bize bırakırlar mı dersiniz kalelerini, hektorsuz da dayanırlar mı yoksa? Ama ne diye yüreğin tartışır durur böyle? Gemilerin yanında yatıyor Patraklos'un ölüsü, ne ağlayanı bağır ne gömeni. Unutamam onu canlılar arasındayken dizlerim tutana dek unutamam onu. Unutulsa bile Hades'te ölüler, ben yani gene anacığım sevgili dostumu, şimdi akadeli kanlıları dönelim gemilerimize. Alın şunu da çağrın payayan övgüsünü. Büyük bir ün kazandık öldürdük tanrısal hektoru. Travlar bir tanrı gibi taparlardı ona ayağı tez Akileus böyle dedi tanrıza vektor için düşündü kötü şeyler iki ayağına topukla bilek arasından deldi kayışlar geçirdi deliklerden bağladı arabaya başı bıraktı yerde sürüklensin diye sonra atladı arabaya ünlü silahlarıyla kamçıladı atları atlar öne atılıp coştu. Yerde sürüklenen gövdenin çevresinde bir toz bulutu yükseldi birdenbire. Toz toprak içinde kaldı bütün başı. Kop koyu saçları darmadağın oldu. Çok güzeldi bu baş eskiden. Şimdi Zeus verdi onu düşmanlarına kirletsinler diye yurdunun toprakları üstünde. Bulanırken bu baş toza toprağa anası da saçlarını yolup duruyordu. Fırlatıp atmıştı parlak başörtüsünü dövünüyor oğluna baka baka haykırıyordu. Acıklı acıklı inliyordu babacığı da ağlaşıyordu çevrelerinde bütün halk. Şehir dolmuştu baştan başa hıçkırıkla kalın taşlı İlyon sanki ateşe verilmişti Sanki için için yanıyor kavruluyordu kendinden geçmiş ihtiyarı tutmakta çok zordu Dışarı çıkmak istiyordu Dardanoz kapılarından Yalvarıp yakarıyor toz toprak gübre içinde herkese kendi adıyla bağırıyordu kaygılanmayın Benim için çekilin dostlar bırakın çıkayım varayım akaların gemilerine ''Yalvarırım bu azgın zorba adama. Acır ihtiyarlığımıza saygı gösterir belki. Onun da benim gibi bir babası var. Pelaos dünyaya getirmiş yetiştirmiş onu. Bela olsun diye Troyalıların başına. Bana da acılar versin diye kimseciklerin katlanamadığı acılar. Pidan gibi nice oğullarından etti beni. Acısı çok büyük onların ayrı ayrı. Ama topunun acısını geçer Hector'un acısı. Dayanamam onu götürecek beni Hades'e.'' Kollarımın arasında öleydi ne olurdu Onu kara güne doğuran anasıyla Ağlardık doya doya tutardık yasını İhtiyar ağlaya ağlaya böyle dedi Halk karşılık verdi ona hıçkırıklarla Başladı hekabe kadınlar arasında uzun bir alta Bak anana yavrum talihsiz anana Senin acını göreyim öldüğünü göreyim de Bundan böyle nasıl yaşayayım ben nasıl Gece gündüz yüreğimin ışığıydın bu şehirde Turalı kadınların erkeklerin gücü desteği Bir tanrı gibi selamlardı yavrum onlar seni Sen onların büyüklerinin şanlıydın zaten ama yavrum kaderle ölümün elindesin şimdi böyle dedi RKB ağlaya ağlaya Hektor'un karısı henüz bir şey duymamıştı Gerçeği söyleyen bir habercik gelmemişti ona Bildirmemişti kapıların dışında kaldığına Hektor'un yüksek bir sarayın odasında kumaş dokuyordu ergünar renginde bir kumaştı bu iki katlı alacalı süsler işliyordu kumaşın içine Çağırmıştı güzel örgülü bir hizmetçi demişti üç ayaklı bir büyük kazan ateşe. sıcak suyla yıkansın Hektor savaş dönüşü bilmiyoruz zavallıcık burada çok uzakta. Atene alt etmişti Ektor'u. Akile olsun eliyle. Ansızın surlardan doğru bir bağrışma bir inleme duydu. Titredeyle ayağı mekik elinden yere düştü. Seslendi güzel örgüli hizmetçilerine. Haydi gelin ikiniz de bakalım ne oldu? Sayın Kaynanam'ın sesini duydum ağzıma geldi. Göğsümde yüreğim. Kas katı kesiliyor dizlerim altımda. Bir bela geliyor oğullarına Priamosun. Ne olur kulaklarım duymasa bu sözümü? Ama çok korkuyorum Tanrı Salak ile ustan. Kesmiş olmasın Yiğit tektorun yolunu, onu tek başına kovalamasın orada. Son vermiş olmasın yüreğini kaplayan acıklı Yiğitliğine. Erler arasında kalma Hektor hiçbir zaman. Üstün bir iç ateşi vardır koşar önden. Böyle dedi. Fırladı saraydan deli gibi. Hizmetçiler de koştu onun arkasından. Küt küt atıyordu göğsünde yüreği. Surlara varınca insan kalabalığını gördü. Durdu bakındı duvardan aşağı, sürükleniyordu Hektor şehrin önünde. Acımadan sürüklüyordu dört nala koşan atlar, akaların koca karındı gemilerine doğru. Dürüdü gözlerini kapkara bir gece, yıkıldı arkaya cam verir gibi düştü. Başından yere attı parlak şehtlerini, örgülü saç ağlarını, tacını attı. Sonra da altın Afrodit'in verdiği yaşma. Gelin olduğu gün vermişti Afrodit yaşma ona. O gün Hektor almıştı onu, eğitiyor onun evinden. Sayısız armağanlar verip gelin etmişti görümceleriyle eltileri koşup tuttular onu. Kendinden geçmiş ölecek gibiydi. Sonra soluk aldı toparladı kendini. Ağladı derin hıçkırıklarla dedi ki ''Hektor neler geldi başıma?'' ''Nasıl da bir kaderle doğmuşuz ikimizde, sen doğmuşsun Troya'da, Priamos'un sarayında, bense ormanlı Plakos'un eteğinde, Eitio'nun konağında.'' Tarihsiz babanın kara tarihli çocuğu. Keşke dünyaya getirmeseydi o beni. Şimdi gidiyorsun Hades ülkesine. Kuyutu derinliklerine altında toprağın. Dur bırakıyorsun beni bu sarayda. Zehir zıpkın bir yas içinde. Seninle dünyaya getirdiğimiz çocuk daha konuşmasını bilmez zavallıcık. Sen öldür Hektor. Öldün. Kol kanat olamazsın ona. O da sana destek olamaz ileride. Gözyaşı kaynağı savaştan kurtulsa bile akaların buraya getirdiği savaştan gelecekte yalnız acıyla kaygı görecek olsun. Yoksun edecekler onu tarlalarından Bir çocuğu yetim bırakan gün akranlarından da yoksun kılar onu Dolaşır boynu bükük Başı önde gözü yaşlı Çaresiz başvurur babasının arkadaşlarına Rastgele sarılır onun bunun eteğine Şarap tasını uzatsa bile acıyan biri Islatır şarap dudağını Dokunmaz zamana Şölenden kovar onu anası babası sağ olan Eliyle vurur küçük düşüren sözler eder Haydi der kır boynunu buradan Yok senin baban bu şölende Ağlıyor ağlıyor Sığınır duz bir ananın koynuna Asyanaks babasının kucağında bir zamanlar. İlikle koyun yağıyla beslenen çocuk eskiden oyunlarını bitirirdi o uykuya dalardı yumuşak bir döşekte en güzel yemeklerle dolardı gönlü. Konar arasında süt ninesinin Troyalıların Asyanaks dediği bu çocuğu şimdi babasından yoksun bekler nice acılar. Onların kapılarını korurdun yüksek duvarlarını korurdun sen Hector tek başına. Şimdi ise koca karını gemilerin dibinde kurtlar kemirecek etini. Anadan babadan uzağa köpekler doyuracak karınlarını bedeninden. Burada çırılçıplaksın anadan doğma. Oysa sarayda ne çok ruban var. Tüy gibi kadın eliyle dokunmuş süslü rubalar. Ateşe verip yakacağım hepsini. Madem hiçbir yaramaz artık işine madem onları giydirip yatıramam bir şey seni. Yakacağım sana şan olsun diye. Gözleri önünde troyalı erkeklerle kadınların. Böyle diyordu ağlaya ağlaya Hector'un karısı. Karşılık veriyordu kadınlar hıçkırıklarla. 23. bölüm. Böyle ağlaşıyordu şehirde bir baştan bir başa gemilerine Helospontos'a varınca akalar dağıldı. Her akalı gitti kendi gemisine. Akileus mayremidonlar dağılsın istemedi. Seslendi savaşa düşkün arkadaşlarına dedi ki ''Atları hızlı mayremidonlar sevgili dostlarım. Arabalarından çözmeyin tek atlarımızı. Atlarımız arabalarımızla yaklaşalım Patrakros'a. Ölülere saygı gerek ağlayalım ölüsüne. Ağlayalım doya doya çözelim sonra atlarımızı. Hep birden akşam yemeğini yiyelim burada.'' Böyle dedi. İnmeye, i̇nlemeye başladılar. Birazdan, en baştaki filoz inmiyordu. Üç kez sürdüler güzel yeleli atlarını, Ölü'nün çevresinde ağlaya, hıçkıra, teyettisti alıp yapma isteğini doğran, kumsal sırıl tıklandığı gözyaşlarından. Erkeklerin... Silahları gözyaşlarıyla sırılsıkla özlediler düşmanı darmadağın eden yiğidi. oğlu başladı uzun bir ağıda. da arkadaşının göğsüne adam öldüren ellerini. Patrak dostum selam sana. Varsın selamım Hades'in konağına dek. Verdiğim sözleri yerine getireceğim şimdi. Sürpüyeceğim Hector'u buraya. İtlere çiğ çiğ parçalatacağım onu. Vazlayacağım odun yığınının önünde. Troyalıların on iki körpe çocuğunu öylesine büyük büyük yüreğimde öfke. Pelavus oğlu Akileus böyle dedi. Tasarladı tanrısal hektora karşı kötü şeyler. Meneutosoğlu'nun Me Mene yaptığı sedeğin yanında tozun toprağın içinde yüzü koyun sert ölüsünü. Parlak tunç silahlarını soyundu ötekiler. Çözdüler koşumdan kişneyen atlarını. Yerleştiler ayağı hızlı Aykosoğlu'nun gemisi yanına. Binlerce vardılar, çok kalabalıktılar. Akileus güzel bir ölüm şöleni verdi onlara. Kesildi bir sürü koyun, meleyen keçi. Böğürdü bıçak altında bir sürü ak boğa. Kızartıldı ak dişli bir sürü domuz. Hepahistos'un ateşi üstünde fışkırdı yağları. Ölünün çevresinde kanlar aktı, çanak çanak. Bu ara Ayates Akileus'u, Aka kralları Tanrısal Agamemnon'un yanına götürdü. Güç fela kandırmıştılar yanan yüreğini. Varır varmaz Agamemnon'un barakasına... Gür sesli habercilere buyurdular o saat. Konsul dediler ateşe, koca bir üç ayak. Yıkasın Pelosolu üstüne bulaşan kanları. Ama Akileus istemedi, bir dağın dişti. Tanrıların en ulusu Zeus hakkı için. Doğru değil suyun alnıma değmesi. Ateşe vermeden Patraplos'u doğru değil. Üstüne bir mezar dökmeden kesmeden saçlarımı ne kadar kalırsam kalayım diriler arasında bir daha yakmaz yüreğimi böyle harcı. ama bir kere şu yemek belasını savalım haydi günde onca sen Agamemnon erlerin başbuğu odun getirsinler buyur adamlarına neler gerekse kosunlar yığının üstüne bir ölünün gölgeli ülkeye doğru yolculuğuna. Tükenmez ateş gözümün önünde siler süpürür onu. Adamlarımız da dönerler işlerinin başına. Böyle dedi hepsi de sözünü dinledi onun. Hep birlikte o saat... Ee, hazırladılar yemeği eş paylı şölenden yakınmadı hiç kimse Yenirip içildikten sonra doyasıya her biri barakasına yatmaya gitti. Birçok marimidonlar arasında bir Pelavusoğlu kıyıya dalgaların çarptığı bir yerde açıkta uğultulu denizin karşısında ağır ağır hıçkırıyordu. Bir ara uyku gelip dağıttı yüreğinin kaygısını içine tatlılığını döktüğü sarıverdi onu çepeçevre. Hector'u kovalarken rüzgarlı İlyon önünde Akileus'un parlak bedeni çok yorulmuştu. Uyurken geldi zavallı Patraplos'un ruhu her şeysi benziyordu ona güzel gözleri sesi boyu bosu yine orubaları giymişti sırtına durdu Akileus'un başı ucunda dedi ki uyuyorsun demek Akileus beni unuttun gitti umursadın umursardım ben yaşarken şimdi umursamaz oldun durma çabuk gömde de gireyim Hades kapılarından ruhlar var burada görüşmüşlerin belirtileri giremem içeriye uzağa sürerler beni. Irmağa geçip bir türlü karışamam aralarına. Boşuna dolanırım Hades'in geniş kapılı evi önünde boşuna. El ele alayalım haydi uzat elini. Siz ateş payımı verdikten sonra bir daha Hades'ten bana dönüş yok. Arkadaşlardan uzak oturup konuşamayacağız baş başa. Sarken konuşup danıştığımız gibi uğursuz ölüm çekti beni uçurumun dibine buymuşta doğduğum gün kaderime düşen pay. Varlıklı Troyalıların duvarı dibinde ölmek değil mi? Tanrılara benzer Akile o senin kaderinde? Bir sözüm daha var sana dinle beni. Seninkilerden uzak koma benim küllerimi. Bir ara olsun ikimizin külleri de. Birlikte büyümemiş miydik Akilaus sizin evde? O isten beni size Menoitos getirmişti. Ufaktım bir kaza çıkmıştı elimden. Öldürmüştüm. Ampidamasın çocuğunu. Yapmıştım bu deliliği istemeye istemeye. Öfkeye kapılmıştım aşık oynarken. Aşık At sürücüsü Pelous evine almıştı beni. Özene bedene büyütmüş seyis yapmıştı sana. Bir kapta saklasınlar kemiklerimizi de ulu ananın sana verdiği altın çanakta. Ayates Akileuz ona karşılık dedi ki, Buraya ne diye geldin iki gözüm. Bütün bunların ne diye söylersin bana, bilmiş ol yapacağım her dediğini. Haydi yaklaş bana, sarılalım birbirimize. Bir anacık da olsa ağlayalım doya doya. Böyle dedi, uzattı dost ellerini ama hiçbir şey tutamadı eliyle. Ruh kaçmıştı bir duman gibi. Yerin altına ıslık çala çala. Akileos şaşkın şaşkın fırladı ayağı. Çıktı ellerini söyledi şu acıklı sözleri. Bir şeyler var insandan Hades ülkesinde bile. içinde can yoksa bile bir ruh var bir gölge. Bütün gece talihsiz Patraklos'un ruhu başımın ucunda inmedi durdu. Yapacağımı sanıyordu bir bir bana Patraklos'a ne de çok benziyordu. Böyle dedi uyandırdı herkesten ağlama isteğini. Herkeste. Yürekler acısı ölünün çevresinde ağlaştılar. Gül parmaklı şafak görününceye dek o zaman kral Agamemnon buyurdu. Çıksınlar dedi bütün adamlar barakalardan. Odun almaya gitsinler dedi katırlarla. Soylu bir adam gözlülük edecek bu işe. Meliones sevimli idomenesun seyisi ellerinde baltalar iyi örülmüş iplerle çıktılar yola. Katırlar en önde gidiyordu. Boyuna yokuşlar çıktılar, yokuşlar indiler. Yürüdüler dağlar boyunca aşağı aşağı dağları. Varınca bol pınarlı idanan eteklerine keskin tunç baltalarıyla başladılar kesmeye. Yaprakları yüksekte meşe ağaçlarını ağaçlar gürültüyle yıkıldı yere. Yardılar onları bağladılar katırların arkasına. Katırlar yutuyordu toprağa ayakları altında. Sık çalılıkları aşarak özlüyorlardı ovayı. Otun kesenlerin hepsi kütükler taşıyordu. Böyle buyurmuştu Meriones, Sevimli ideme olsun seyisi. Bunları yan yana yığdılar kıyıda. Burası Akileos'un gösterdiği mezar yeriydi. Koca bir odun yığını serdikten sonra çöktüler oldukları yere beklediler. Akileus buyurdu savaşçı onlara Kuşanın dedi zırhınızı koşun atlar arabalara. Onlar da kalktılar kuşandılar silahlarını. Savaşçılar da bindi arabalara arabacılarda. En önde arabalar gidiyordu. Arkada binlerce yaya taşıyorlardı arkalarında arkadaş Patrakrosu. Ölü boydan boya saçlarıyla örtülüydü. Herkes saçını kesmiş, atmıştı ölünün üstüne. Başını arkadan tanrısal Akileus tut, tutuyordu. Hades'e götürüyordu kusursuz yoldaşını. Akileus'un gösterdiği yere indirdiler ölüyü, o saat bol odun yıldılar oraya. Bu ara tanrısal Akileus düşündü başka bir şey. Uzaklaştı odun yığınından, kesti sarı gür saçını, o saçı Sperheikos ırmağı için uzatmıştı. Şarap rengi denize bakıp öfkeyle dedi ki, Sperheos, Boşuna adamın adamış babam bu saçları sana. Döndüğümde sevgili baba toprağına kesecektim saçlarımı. Kutsal kurbanlar kesecektim, kurbanlar kesecektim sana. Sularının aktığı kutsal yerde ıtırlı sunağının orada kurban edecektim elli tane teke. Bu ada yaşlı babam adamıştım. Ama sen gerçekleştiremedin bu dileğini. Madem dönmeyeceğim sevgili baba toprağına sunuyorum saçlarımı patraflosa, alsın o götürsün, böyle dedi. Saçını kodu sevgili dostum ellerine, herkes de uyandırdı ağlama özlemini. Gün ışığı bakıncaya dek ağlayacaklardı orada. Akileus Agamemnon'un yanına varıp şöyle demeseydi, Atreus oğlu en çok seni dinler, Aka ordusu. Doya doya ağlamak da gerek ama, ''Dahat sen şimdi adamları bu yığının çevresinden, buyur onlara hazır etsinler yemeklerini, öbür işler ölünün daha yakınlarına düşer, onunla biz önderler kalalım burada.'' Duyar duymaz bu sözleri Agamemnon erlerin başbuğu dağıttı orduyu, yolladı düzgün gemilere, orada yalnız ölünün yakınları kalmıştı. Bir yığın yaptılar eni boyu yüz ayak, kodular yürekleri yan yana yığının tepesine ölüyü. yüzüldü bir sürü yağlı koyun verisi, çarpık yürüyen boynuzlu öküz verisi yüzüldü.'' Bu iş yapıldı yığının önünde. Ulu canlı akileus aldı hepsinin yağından bir parça. Sürdü yağı ölünün bütün bedenini. Yüzülmüş kurbanları çevresine yığdı. Yanına da küpler dayadı, balla, zeytinyağı dolup. Sonra hıçkıra hıçkıra hızla attı. Yığının üstüne geniş enseli dört tane attı. Patraklos'un dokuz köpeği vardı. Onlar artıklarla beslenirdi sofrasında. Kesti Akilaus ikisinin boğazını attı yığına. Yanlarına da on iki Troyalı çocuğu da kattı. On ikisini de Tunç öldürdükten sonra. Yüreğinin tek isteği canlara kıymaktı. Sonra da bütün bunları silsin süpürsün diye yaktı ateşin yıkıcı gücünü. Arkasından ağlaya ağlaya başladı avta. Selam sana Patraklos, selam Hades'e dek. Verdiğim bütün sözleri getireceğim şimdi yerine. Ulu Canlı Troyalıların on iki soylu oğlunu yutacak alevler seninle birlikte. Priamos oğlu Hektor'a gelince, ateşe yedirmem onu, yedireceğim köpeklere. Akilebus böyle meydan okudu. Ama köpekler uğraşamıyordu Hektorla. Afrodit kovuyordu köpekleri yanından. Zeus'un kızı gece gündüz gül kokulu tanrısal bir yağ sürmüştü ölünün bedenine. Akileus onu sürüklerken hüzünmesin diye derisi, Poivos Apollon gökten ovaya, onun için kara bir bulut indirmişti. Gözden kaçırmıştı ölünün kapladığı yeri. Güneşin gücü gövdesini saran deriyi vakitsiz kurusun istemiyordu. Ama odun yığını tutuşmadı bir türlü. Derken tanrısal Akileus başka bir şey düşündü. Yığından uzağa çekilip yakardı iki rüzgara, Boreas'la, de Biros'a güzelim adaklara dadı. Bol şarap döktü altın bir tasla. Yalvardı rüzgarlara. Dedi gelin. Bir an önce yanıp tutuşsun odunlar. Yok olsun odunlar bir an önce. Iris o saat ulaştırdı rüzgarlara bu haberi. Yerler estiriz Biros'un çevresinde. Şölendeydi. Iris koşa geldi durdu taş eşiğin önünde. Onu görünce hepsi kalktı ya. Her biri çağırdı onu gel yanıma dedi. Ama iris oturmak istemedi girişti söze. Oturmanın sırası değil şimdi. Gene gideceğim okyanusun kıyılarına gideceğim ülkesine yanık yüzülerin. Orada yüzlük kurbanlar kesiyorlar tanrılara gidip alacağım ben de payıma düşeni. Ama Akideus yalvarıyor Boreas'la gürültülü Zepiros'a güzel adaklara diyor gelsinler diye. Tekmil akaların ağladığı Patrafros'a kuruldu odun yığını. İstiyor ateşini yakasınız onun. Iris böyle dedi gitti. Rüzgarlar kalktı korkunç bir gürültüyle katıp önlerine gürül gürül bulutları. Sardılar denize çabucak esese, ese. gürültülü rüzgarın altında dalgalar yükseldi, bereketli Turaya'ya varıp saldırdılar odun yığınına derken korkunç bir ateş çatırdadı. Rüzgarlar bir arada esti bütün gece, yığını yakan alevler bütün gece canlı durdu. Bütün gece hızlı Akileus iki kutlu bir tasla şarap aldı altın bir çanaktan, şarabı yere döktü ıslattı toprağa, ruhunu andığı talihsiz Patraklos'un. Yeni evli oğlunun kemiklerini bir baba yakarken nasıl ağlarsa bu ölüm ananın babanın nasıl yakarsa yüreğini Akile Usta, arkadaşına öyle yanıyordu. Çevresinde sürünüp ağlıyordu bağıra bağıra. Sabah yıldızı dünyaya müjdeleyince günü safran rubalı şapak da yayılınca denize yığının ateşi yatıştığı alevler söndü. Rüzgarlar da Trakya denizin üstünden döndüler gerisin geri evlerine. Deniz gürlüyordu kabara kabara. Pelavus uzaklaştı ateşin dibinden. Yorgun argın uzandı tatlı uykuya. Atravus ile adamları sürüyle sardılar çevresini. Uyandırdı Akilavus'lu kalabalığın gürültüsü. Kalkıp oturdu dile geldi dedi ki, Ateos oğlu öbür akalı yiğitler, ''İlkin ateşi söndürün kızıl renkli şarapla, her yerde kırın alerin gücünü, sonra toplarız patraklosun kemiklerini. Kolay seçilir onlar görülür gözde, yığının tam ortasındalar hepsi. Adamlarla atlar da uzakta yandı. Koyalım kemiklerini altın bir kaba, iki kat yağla kaplayalım kabı. Öyle kalsınlar Hades'e ineceğim güne dek. Çok büyük olmasın üstüne yiyacağımız mezar.'' Olsun uygun büyüklükte. Daha sonra büyük bir mezar yaparak alar. Benden sonra çok kürekli gemilerde kalacak onlar. Böyle dedi Hızlı Akileus'un sözünü. Hepsi dinledi. Önce başladılar ateşi söndürmeye kızıl renkli şarapla yanan alevi küme küme korları söndürmeye. Ağlaya ağlaya topladılar arkadaşlarının ak kemiklerini. Koydular onları altın bir kaba. İki kat yağla kapattılar üstünü. Çadıra yerleştirip örttüler yumuşak bir kumaşla. Sonra odunların yandığı yerde bir kender çizip attılar temelini. Sonra da toprak getirip yığdılar üst üste. Mezar tamam oldu. Onlar da uzaklaştılar oradan. o orduyu toplu tuttu. Ödüller getirtti yemilerden, leyenler, üç ayaklar, atlar, katırlar, başları kalkıp öpüzler. Güzel kemerli kadınlar, alacalı, demir. Önce kodu parlak ödüller, araba yarışlarında en hızlı gidene. El işlerinde çok becerikli bir kadın alacaktı. Birinci gelen. Yirmi iki ölçekli kutlu bir üç ayak alacaktı. İkinci gelene bir kısrak vardı altı yaşında. Daha koşulmamış katıra yebevis kısraktı bu. Ateşe değmemiş bir kazan vardı üçüncü gelene. Dört ölçeklik pırıl pırıl yepyeni. İki ölçeklik altın ayırdı dördüncüye. Beşinciye iki kutlu. Ateşe değmemiş bir kap. Akileus kalktı ayağa Argoslulara şöyle dedi. Atreus siz güzel dizlikli akalar. Yarışlarda kim kazanırsa işte ödülleri. Bugün akalar başka biri için yarış etselerdi ilk ödülü ben alır götürürdüm Barakama. Benim atların üstünlüğü sizce de belli. O ölümsüzleri Poseidon vermişti babam Pelavus'a. Pelavus da bana armağan etmişti ama şimdi ben de onları da onlar da kalacağız olduğumuz yerde. Yitirdiler yumuşak elli şanlı arabacılarını. Yıkamıştı onların bedenlerini aksuda. Nice yağlar akıtmıştı yelelerinden aşağı. Atlarım durmuş yas tutuyorlar patraplosa. Yürekleri burkuk toprağa değiyor yeleleri. Katılsın bu yarışa şimdi başkaları. Kim varsa aka ordusunda atlarına sağlam arabasına güvenen. İşte Pelavus oğlu böyle dedi. Araba sürücüleri de toplandılar o saat. Hepsinden önce Eumeros kalktı erlerin başbuğu, Admetos'un sevgili oğlu at sürmede usta. Sonra Tedavus oğlu güçlü Diomedes kalktı. Tros atlarını koşmuştu arabasına. O atları Ayna yastan almıştı. Apollon onu Diomedes'ten kurtardığı gün, Sarış'ın Menelaos kalktı sonra at Atreus oğlu, Tanrısal Yiğit koştu arabasına ikiat. at, Adamemnon'un kısrağı, Eite'yi kendi atı Podargos'u. Aiteyi Agamemnon'a Ekepolos armağan etmişti. Anksises oğlu böylece oturmuştu rüzgarlı İlyon'a gelmekten. Çoğu sevinecekti yerinde kalacak olursa Zeus ona bir sürü mal mülk vermişti otururdu Engin Sikion'da. Koştu boyunduruğun altına bu Aiteyi. Kısrak yarış için yanıp tutuşuyordu. Sonra da Antilokos koşun farklı güzel yeleli atlarına Antilokos Nestor'un canlı olduydu. Ulu canlı kral Nestor da Neleus'un soyundandı. Polihosta doğmuştu arabasını çeken hızlı atlar. Antilokos aklı başında bir gençti ama sobası gene durdu yanında verdi güzel öğütler. Gençsin ama Antilokos Zeus'la Poseidon sever seni. Atları sürmenin her türlüsünü öğrettiler sana. Benim öğretecek hiçbir şeyim yok ki. Bir sınırı dönmesini iyi bilirsin ama çabuk koşmaz atların sonun kötü. Onların atları daha hızlı seninkilerden. Ne var ki senin gibi iyi düşünmez onlar haydi yavrum. Sık kendini kafanı yor. Bu ödülü elden kaçırmamanın yolunu Kafadır oduncuyu oduncu yapan gücü değil Şarap rengi denizi allak bullak edince rüzgarlar Dübenci kafayla yönetir hızlı gemisini Arabacı da kafayla yener arabacıları Kimi güvenir atlarının arabasına Alanın iki ucunda da uzaktan döner sınırı Atları dolanır durur tutamaz onları Kimi daha az değerli atlar sürse de Çıkarını düşünür gözden kaçırmaz sınırı Dönüp geçer sınırın dibinden Sıkı tutmak gerektiğini hiç unutmaz. sığır derisinden kayışlarla atlarını önde gideni gözleyip durur. Bell kazasız belasız kolay görülür bir belirti söyleyeyim sana. Ötede de kuru bir ağaç gövdesi var. Topraktan bir kulak yüksek. Yağmurdan çürümez meşe ya da çam gövdesi. İki yanında iki ak taş destek ona. Durur iki yolun ağzında, çevresinde dümdüz bir koşu alanı. Eskiden ölmüş bir adamın mezarı mı ne? Eskilerin diktiği bir sınır mı yoksa? İşte tanrısal Akilaus yarışa sınır seçti onu. Sen atlarla arabanı sür bu sınırın çok yakınından, sağlam yapılı arabanda usulca eğil sola. Bağır sağdaki atına kışkırt atı, dizginleri gevşek tut elinle. ''Soldaki at sanırım öyle yakınından geçsin ki, dingil dönerken, sıyırır gibi olsun sınırın ucunu. Ama iyi bak, değmeyesin taşa. İstemezsen atlarını yaralamak, paramparça etmek arabanı. Üstelik rezil olursun, alaya derler seninle. Akıllı, aklını başına topla, iki gözüm. Sınır aşacak olursan yarışta, hiç kimse yetişip geçemez seni. Tanrısal Arion'u bile sürseler ardından. Adrestos'un hızlı atıydı Arion. Tanrı soyundan doğmuştu o, geçemez seni, Lamedo'nun atları bile.'' Buralarda en yararlı atlar diye yetişen. Nestor böyle dedi. Döndü oturttu yerine. Oğluna her şeyi sonla dek anlaşmış, anlatmıştı. En son Meryones koşum taktı güzel yeleli atlarına. biniler arabalarına kuralar atıldı. Tanrısal Akileus sallamıştı kuralları. Nestor'un oğlu Antilokos'un kurrası fırladı ilkin. Ondan sonra Önder Oymelos'un kurası çıktı. Sonra Akça Usoğlu kargısıyla ün salmış Menelaus'un ki. Sonraki kurra Meryones'i koydu sıraya. Teydoğus Diomedes'in kurrası fırladı en son. Diomedes atları sürmede üstünde hepsinden. Girdiler sıraya Akileus gösterdi onlara hedefi. Görülüyordu uzakta dümdüz ovada. Koymuştu oraya babasının tanrısal arkadaşı Poinix'i yarışı gözlesin olup biteni söylesin diye. Hep birden kamçıyı kaldırdılar atlara. Vurdular dizginlerinin kayışlarıyla çığlıklar atıp sürdüler onları ileri. Atlar hızla uzaklaşık gemilerden. Yuttular olayı, bedenleri altından fırladı toz toprak, yükseldi bulut gibi hortum gibi, yeleler dalgalandı durdu rüzgarda. Arabalar bereketli toprak üzerine bir kapandı, sonra bir sıçrayıp fırladı havaya. Arabacılar arabaları içinde durdu dimdik, hepsi can attı yarışı kazanayım diye uçurdular atları coştura coştura, atlar da boğdular ovayı toza dumana. Hıflaplar gelince yarışın son kesimine köpüklü denize doğru yol almak üzereyken tam bir bir gösterdiler asıl değerlerini, gitgide artıyordu koşulların hızı. E, Perezoğlu evmelesin tez giden kısrakları, hedefe doğru ilerledi o sıra. Arkadan diyor Medes'in altında Tros'un atları geliyordu. Sanırdın öndeki arabanın üstüne bindirecekler. Başlarını öymelosun başına dayamış uçuyordu atlar. Soluklarıyla onun sırtını, geniş omuzlarını ısıta ısıta. O sıra Poibos Apollo'un içerlemeseydi diyor Medes'e, Teydeus ya geçecekti Eumelos'u ya da işi sallantıya getirecekti. Göründü kısrakların atıldığı daha önce, o saat düşürttü elinden parlak kamçısının, öfke yaşları fırladı yiğidin gözlerinden. Atları da dürtüsüz geri kaldı. Apollon'un Teydovus oynadığı bu oyun kaçmadı parlak gözünden, koştu erlerin başbuğı Diomedes'in yanına, eline bir kamçı kodu güç verdi atlarının hızına. Sonra içerleyip Admetos'un oğluna kırdı kısraklarının boyunduruğunu. Ayrıldı hayvanlar birbirinden başladılar koşmaya. Yere düştü arabanın oku, Öymelos yuvarlandı arabadan aşağı, bir tekerleğin yanına düştü, sıyrıldı dirsekleri ağzı burnu, kaşları üstünde alnı vurdu yere, gözleri doldu yaşla, kısıldı güçlü sesi. Teydeus oğlu sattı yana, tek tırnaklı atlarını ileri sürdü, hepsini geçmişti bir fırlayışta. Atene atlarına güç katmış, ona şan vermişti. Arkasından sarışı Menelaos geliyordu, Atreus Tam bu sırada Adilokos sesleniyordu babasının atlarına ''Haydi ileri hız verin adımlarınıza şu öndeki yiğit Yomedes'in atlarıyla yarışın demem.'' Atene hız verdi onlara şan bağışladı sürücülerini. ama yetişin Atreusoğlu'nun atlarına geri kalmayın onlardan ''Haydi Ayte gibi bir dişi at utandırmasın sizi ne diye geri kalırsınız yiğitlerim ne diye? Gerçekleşecek olanı diyeyim şimdi size. Bir şey beklemeyin artık erlerin başbuğu Nestor'dan. Gevşek davranır değersiz bir ödül kazanırsak sizi kargısıyla o saat öldürür o sizi. Haydi daha tez koşun kolalayın. Sonrasını bana bırakın bulurum bir yolunu. Yol daralınca hiç bakmam geçerim menel olsun Böyle dedi. Atlar korktu bu bağırıştan. Hızlandılar bir ara koşuyu hızlandırdılar. Ama az sonra... Güçlü antilokos daraldığını gördü yolun. Bir çatlak vardı toprakta yağmur suyuyla dolu. Bütün çevreyi çukurlaştırıp yolu kesmişti. Menelaos çarpışmamak için sürüyordu oraya doğru. Antilokos da tek tırnaklı atlarını aldı yana. Yoldan bir parça ayrılmış gidiyordu arkasından. Ateos oğlu korkuya düştü bağırdı antilokosa. Sürme deli gibi antilokos tut atlarını. Yol burada çok dar genişleyince geç beni. ''Çarparsan arabama kötü olur ikimiz için de.'' Böyle dedi ama antilokoz sürdü daha hızlı. Onu duymamış gibi sıkıştırdı üvendireyle atlarını. Gücünü deneyen bir delikanlı disk atınca omuzu üstünden attığı disk ne kadar öteye düşerse atlar da o kadar geçmişti Menelaus'unkileri. Atreus oğlunun atları geride kalmıştı. İleri sürmemiş onları geri bırakmıştı bile bile. Korkuyordu tek tırnaklı atlar çarpışır diye yolda devirirler diye iyi örülmüş arabaları.'' Kendileri de tozun toprağın içine düşerler diye sarışın menelaos antilokosa çıkıştı dedi ki antilokos senin gibi uğursuz bir ölümlü yok elbet belanı verir tanrılar sana oysa akalar aklın başında sanırdı seni önce yemin et bana sonra kazan ödülü böyle dedi seslendi bağırdı atlarına ne diye yüreğiniz daralmış durursunuz öyle sizden önce yorulacak onların bacakları dizleri gençlikten yoksun onların her ikisi de böyle dedi atlar da korktular bu bağırıştan hızlanıp yetiştiler öbür arabaya. Bu ara Argoslular toplanıp dernek olmuştular, gözlüyorlardı ovada tozlu dumana atan atları. İlkin, Giritlilerin önderi Hidomeneus seçti bir arabayı, gözlüyordu koşuyu topluluk dışında yüksek bir tepeden. Çıkıştığını duymuştu birinin bağıra bağıra, tanımıştı çok uzaktan gelen bu sesi. Görmüştü bir atın da öne geçtiğini, besbelliydi at, Kıp kızıldı tepeden tırnağa, bir damgası vardı alnında